Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde ifade etmeye, anlamaya çalışacağız. Bu alametlerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın haber verdiği şiddetli cimriliğin artması. Şiddetli cimriliğin artması. Ebu Hureyre Resulullah Aleyhisselatu vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor.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 Müminlere cimri olmayı yasaklamıştır. Mesela Haşr suresi 59. ayette ve yuka yuqa şahha nefsehi muflihun Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Cabir bin Abdullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. İttakul zulm. Aleyhisselatü Vesselam zulümden sakının buyuruyor. Fe innez zulme zulümatun yevmel qiyâmeh. Vettakul şuhha. Fe innez şuhha ehleke men kâne kablekum hamelahum ala en sefeku dima'ehum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 ve faşûu ticaretati hatta teshârika el-mer'atu rav zevcaha fi't Kıyametten önce sadece tan e, tanıdıklara selam vermek ve ticaretin yayılması vardır. Beyneye de yani kıyametten önce ortaya çıkacak olan şeylerden bir tanesi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 e, ticaretin yayılması hatta kadının ticarette kocasına iştirak etmesidir. Günümüzde bu örnekleri görmek mümkündür. Yine Nesai'nin Amr bin Taglib'den Resulullah Aleyhisselatü ve şöyle dediğini rivayet ediyor. İnne min eşrati saati en yefşü ve malu ve yeksura ve tefşü ve ticara Aleyhisselatü ve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 mal fakr mal fakra akhsha alaykum Aissetu sallam diyor ki vallahi ben sizin için fakirlikten korkmuyorum Vallahi mal fakra akhsha alaykum velakinni akhsha alaykum an tubsata ad-dunya alaykum kema busitat ala man kana qablakum Aissetu sallam devamla diyor ki ben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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam değil miydi açlıktan karnına taş bağlayan? Aleyhisselatü Vesselam değil miydi uzandığı yerde vücudunda hasırın izleri çıkan? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam değil miydi o yokluğu gören? Vallahi, vallahi, vallahi nakillerde de bu ortadadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam,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 Ee, mümini biliyorsunuz malıyla ölçmemektedir. Hatta bir hadiste diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila ecsemikum la ila emvalikum. Allah azza ve celle sizin suretlerinize bakmaz. Yani sizin güzelliğinize, yakışıklılığınıza bakmaz. la ila ecsamikum. Sizin cisimlerinize Boyunuza posunuza da bakmaz. Ve la ile emvalikum. Sizin mallarınıza da bakmaz. Yani mallarınızın çokluğuna da bakmaz. Ve la kinne yanzuru ile hulubikum. Ancak o sizin kalplerinize bakar. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dünyanın nimetlerini nimetlerinin ümmete açılmasını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 Allah'ın bizlere emrettiği şeyi söyleriz. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap veriyor. E ve gayre zalik. Tetenafesun, sonra tetahasedun, sonra tebar tebarun, sonra tadab, sonra tetedaberun, sonra zâlik Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdurrahman İbni Havf'ın Allah'ın dediğini yaparız. Allah'ın dilediğini söyleriz. Emrettiğini söyleriz dediğinde Aleyhisselatü Vesselam ona bundan başkasını da yapacaksınız buyuruyor. Ney? Yani siz İran ve Rum'u fethettiğiniz zaman yani mal aranızda çoğaldığı zaman birbirinizle mal toplamada yarışacaksınız. Sonra Hasetleşe, hasetleşeceksiniz sonra birbirinize arka dönüp ayrılacaksınız sonra birbirinizle buzlaşıp buğz edip birbirinize buz edip kin tutarsınız yahut buna benzer bir hale düşersiniz buyurdu aleyhissalatü vesselam muslimin be bu yani züht babında geçiyor bu hadis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 harcıyorsun. Dolayısıyla kim dünyanın bu fitnesinden sakınmak istiyorsa Allah Resulü Aleyhissalatu vesselame hak ile tabi olmalıdır ve her konuda, her alanda eee Aleyhissalatu sünnetlerini hayatında ihya etmelidir.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 Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor. Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Hadis Buhari'nin fiten babında geçiyor. Yine Seleme bin Nufel Sekuni şöyle diyor. Biz Allah Resulü Aleyhisselat ve Selemin yanında oturuyorduk ve az önce yukarıda bahsi geçen la takumu saatu hatta taksuru zelazil yani kıyamet kopmaz depremler çoğalmadıkça buyurdu ve şöyle devam etti ve baina yaday saati mautan mautan şedid ve ba'dahu kıyametten önce şiddetli ölüm olur sonrasında yıllarca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 denet zelaazilu wel balaa wal balaaya wal umuru al azam wa as sa'atu yawma idhin aqrab ila havalenin oğlu elini böyle koyduktan sonra eğer hilafetin kudüs bölgesine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 La azabun ve la hesap Azap da yoktur, hesap da yoktur. Ancak diyor ki onların azabı e, belalardır, depremlerdir, fitnelerdir demişti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. E, sanıyorum ilk derse ara verme vakti geldi. İnşallah. Derse kaldığımız yere diğerden devam edeceğiz. Bir 10 dakika, 10-15 dakika inşallah müsaade isteyeceğim. Allah sizden razı olsun. Selamu Aleyküm ve rahmetullahi ve barakatun.